Çok Kimse Var Hakkı Bilmez Gözü Kördür Hakkı Görmez İste Onu Sen Kendinden O Hak Senden Ayrı Olmaz Çok Kimse Var Hakkı Bilmez Gözü Kördür Hakkı Görmez İste Onu Sen Kendinden O Hak Senden Ayrı Olmaz Dünyaya Çok Güvenirsin Rızkı veren benim dersin, Bu yalanı çok söylersin, Dediklerin gerçek olmaz, Dünyaya çok güvenirsin, Rızkı veren benim dersin, Bu yalanı çok söylersin, Dediklerin gerçek olmaz, Dünya insana tuzaktır, Ahiretse çok uzaktır, Ayrılık sarp bir firaktır, Gidenler hiç geri gelmez Dünya insana tuzaktır Ahiretse çok uzaktır Ayrılık sarp bir firaktır Gidenler hiç geri gelmez Şu faniye gelen göçer Ecel şerbetini içer Hepsi bu köprüden geçer Cahil olan bunu bilmez Şu faniye gelen göçer Ecel şerbetini içer, hepsi bu köprüden geçer. Cahil olan bunu bilmez. Gelin zorluğu atalım, işin kolayını tutalım. Sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Gelin zorluğu atalım, işin kolayını tutalım. Sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Yunus sözünü anlamaz, Manasını da dinlemez. Asıl yurda dönmelisin, Artık burada kimsen kalmaz. Yunus sözünü anlamaz, Manasını da dinlemez. Asıl yurda dönmelisin, Artık burada kimsen kalmaz. Dünya insana uzaktır, ahiretse çok uzaktır, Ayrılık sarp bir firaktır, gidenler hiç geri dönmez. Dünya insana uzaktır, ahiretse çok uzaktır, Ayrılık sarp bir firaktır, gidenler hiç geri gelmez, Dünyaya çok güvenirsin.